بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحنده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 ve kulle muhtesete bid'e ve kulle bid'ati dalale ve kulle dalaletin fi'nar ve ba'du muhterem kardeşlerim selamü aleyküm rahmetullah ve berekatuhu Allah'ın allahun selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kardeşlerim geçenki dersimizde üç tane dinin getirdiği ıslaha'dan bahsettik bunlar tevessül Şefaat ve yardım dileme. İslam bu üç kelimeye tevhidi açıdan önemli manalar yüklemiştir. Bidat ehli ise hurafe ehli ise bu üç kelimeyi gene kullanmış isim olarak tevessül, şefaat ve yardım dileme olarak kullanmış. Fakat bu kelimelerin içerisini kendi diledikleri şekilde doldurmuşlardır. Öncelikle bizim bu kelimeleri İslam'ın, Kur'an ve sünnetin bu kelimelere yüklediği manayı çok iyi bilmemiz gerekir ki öncelikle tevhidimizi koruyalım ve bazı kimselerin, bazı fırkaların, dalalet fırkaların bu üç kelimede bu üç ıstılafta yani tevessül, şefaat ve yardım dilemede vuku buldukları şirkte vuku bulmayalım. Geçen hafta tevessül, geçen dersimizde tevessül Kelimesini işlemiştik. Tevessül biliyorsunuz, kelime olarak yaklaşmak demek. Ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِلَةِ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهِ وَبْتَغُوا اِلَيْهِ Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve Allah'a sizi yaklaştıracak vesileler arayın buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala. Bu bizler için nedir bir emirdir? Demek ki bizim, Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmamız için, yaklaşabilmemiz için, yani onun rızasını kazanabilmemiz için, kazanabilmemiz için bazı vesilelere sarılmamız gerekiyor. İslam ise bu vesileleri belirtiyor. Ve dersinizde üç tane vesileden bahsettik. Yani Allah'a yaklaştıracak üç vesile. Bunlardan bir tanesi Allah ve Resulü Aleyhisselam'a iman etmek. İnsan imanıyla ne yapar? Allah Azze ve Celle'ye yaklaşır ve ondan bir şeyler ister. Ya Rabbi biz sana ve Resulün aleyhissalatu vesselama iman ettik. Öyleyse Ya Rabbi bizleri bağışla. İkincisi ise nedir? İnsanın yaptığı ibadetlerle Allah'a vesile edilmesi. Çünkü Allah Azze ve Celle iman edenlerden bahsederken iman edenler ve salih amel işleyenler diye buyurur Allah subhanahu ve teala. Peki biz yaptığımız ibadetlerle sırf Allah rızası için içerisinde hiçbir gösterişin ve ihlatsızlığın olmadığı yani sadece ve sadece Allah için yapılan demek ki ibadetler Allah'a vesile edinilebiliyormuş. Ki bunun en güzel misali Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın geçmiş ümmetlerden haber verdiği Üç arkadaşın misali. Daha önce konusu geçti. Bu üç arkadaş yolda yürürler, giderlerken bir yerden yağmur yakalanıyor ve ne yapıyorlar? Bir mağaraya sığınıyorlar. Ve diyorlar ki bir gün, bugün bizi buradan Allah'tan başka kimse kurtaramaz. Öyleyse ne yapalım? Gelin sırf Allah için, Allah rızası için yaptığımız amelleri söyleyelim. Bunları vesile edinelim ve Allah da bizi buradan kurtarsın. Üç kişi sırasıyla bir tanesi anne babasına yaptığı iyilikten bahsediyor, bir tanesi zinaya düşmemekten bahsediyor, bir tanesi de çalıştırdığı bir işçinin hakkını saklayıp daha sonra onu çoğaltarak işçi geldiği zaman olduğu gibi ona vermesinden bahsediyor. Ve Allah Azze ve Celle onların amelini kabul ediyor ve ne yapıyor? O yaptıkları ibadetler sayesinde <gülüyor> onlara vesile ediniyorlar. Allah'ta kabul ederek onları ne yapıyor? Kurtarıyor. Üçüncü vesile ise hak olan vesile yine işinin istiğfarla, tövbeyle ve dua ederek Allah Azze ve Celle'ye vesile edilmesi. Ki istiğfar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da diliyle Aleyküm Selam'a ki ben diyor günde 70 defadan fazla Allah'a istiğfar ederim diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine buyuruyor ki başka bir hadisinde benim de diyor kalbim perdelenir ve ben günde diyor 100 defa Allah'tan tövbe-i istiğfar dilerim, estigfirullah derim diyor Aleyhissalatu Vesselam. Ve yine duaya baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam duanın mukhul ibadet yani ibadetin beyni, ibadetin kendisi olduğunu söylüyor Aleyhissalatu Vesselam. Demek ki kişi estağfirullah diyerek ve yine Allah Azze ve Celle'ye dua ederek ne yaparmış? Allah'a yaklaşmaya çalışır. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kutsi hadiste kulum diyor Allah Azze ve Celle buyuruyor ki kulum bana farz kıldığım farz ibadetlerle bana yaklaşır diyor. Hatta öyle ki diyor nafile ibadetlerle bana yaklaşmaya devam eder. Öyle ki ben onun gören gözü işiten kulağı tutan eli yürüyen ayağı olurum buyuruyor Allah subhanahu ve teala demek ki kişinin Allah'a yaklaşmasında ne yapması gerekiyor öncelikle farzları Allah azze ve celle'nin üzerine farz kıldığı ibadetleri öncelikle yerine getirmesi gerekiyor daha sonra nafile ibadetlerle de Allah azze ve celle'ye yaklaşmaya ne yapıyor kul devam ediyor ta ki Allah onu seviyor kardeşlerim bunlar nedir Hak olan vesilelerdir. Ama bir kabre gidip oradaki yatan bir ölüden kim olursa olsun ister bir nebi ister bir evliya ister bir kim olur ne olursa olsun oradaki insanlardan vesi onları vesile edinmek veya biraz sonra açıklayacağımız gibi onları Allah katında şefaatçiler edinmek nedir? Şirktir kardeşlerim. O yüzden bunların... Bizler tarafından, Müslümanlar tarafından çok iyi bilinmesi gerekir ki bir tevessün nedir, bir şefaat nedir, bir yardım dileme nedir çok iyi anlaşılsın ve bedat ehlinin sapık kimselerin bulduğu şirkte biz de ne yapmayalım? Vuku bulmayalım. Önce hakkı öğrenelim, gerisi batılda zaten kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Bugünkü işlemeye çalıştığımız e, kelime ıstılah ise... Şefaat kardeşlerim. Ve hakikaten şefaat geçmiş ümmetlerin sapmasına neden olan meselelerden bir tanesi. Şefaat kelimesi kardeşlerim kelime olarak baktığımız zaman sözlük manası dua ve talep isteme manasına geliyor. Ve yine şefaatin dört tane rübnu var kardeşlerim nogata göre. Sözlüğe göre. Bir tanesi bir istek olacak. İkincisi Hacet sahibi olacak. Üçüncüsü bir aracı olacak. Dördüncüsü de kendisine yardım etmesi istenilen, yani aracıyla kendisine ulaşılmak istenilen birisi olacak. Yani bu Dünyalık işlerde ele aldığımız zaman ki biraz sonra da e, insanların şirkte nasıl vuku bulduğuna dair verdikleri misallerden bir tanesi işte direkt krala ulaşabilmek için nedir? İşte önce vezirine ulaşacaksınız veya vezirine ulaşabilmek için önce falana ulaşacaksınız. Talebinizi vezire ileteceksiniz. Vezir de talebinizi ne yapacak? E, krala iletecek şeklinde nedir? Bir e, zincirleme bir olay gündeme geliyor. Ki burada şefaat denildiği zaman kişinin talebini yerine getirebilmesi için, meydana gelmesi için kişiyi ne yapması? Aracı edilmesi manasına geliyor kardeşlerim. Şimdi şeriata baktığımız zaman Allah Azze ve Celle kitabında ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde şefaate nasıl bir mana vermiş? Yani bizim Kur'an ve sünnet çizgisinde Şefaati nasıl anlamamız gerekiyor? Şimdi kelime manasında şefaatin birinci manasının dua olduğunu söylemiştik. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün cenazenin namazı kıldı diyor. Ve cenazesinde şöyle dua etti. Dedim ki, Ya Rabbi sen bu cenazesin Rabbisin. Seni, onu yaratı, yaratı, sen onun yaratıcısısın. İslamla ona hidayet verensin. Sen onun ruhunu kabzeden sensin. Onun sırrını ve gizli olanı, gizli olanı ve açık olanı bilen sensin. Biz ona şefaatçiler olarak, yani ona dua edicileri olarak geldik. Öyleyse onu bağışla ya Rabbi diyerek ne yapmıştır? Cenazeye dua etmiştir. Enes radıyallahu anh ve Ayşe anamız radıyallahu anhadan gelen rivayette de diyor ki ve Selam bir kimse ölür ve onun cenazesinde yüz tane Müslüman bulunur ve hepsi de onun için dua ederse yarın kıyamet günü ona şefaatçi olurlar buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Demek ki kardeşlerim burada e, cenazede hazır bulunup o kişiye dua etme nedir? Aynı zamanda onun bağışlanması için nedir? Allah'a aracılık yapma, Allah'a dua etmektir onun bağışlanması. Bu nedir? Hak olan bir şeydir ki şefaate baktığımız zaman kardeşlerim bir menfi olan bir de müsbet olan şefaat vardır. Yani bir kabul edilen İslam'ın öngördüğü evet bunun adı şefaattir ve inşallah Rabbimiz katında bu geçerlidir diyebileceğimiz bir de yine isim olarak şefaat olan ama Allah Azze ve Celle katında kabul görmeyen bilakis sahibini şirk ve müşrik yapan şefaat vardır ki inşallah bunları işlemeye çalışacağız. Birincisi kabul edilmeyen Allah hakkında Allah katında Azze ve Celle katında kabul edilmeyen reddedilen şirk ve küfür olan şefaate baktığımız zaman ki eskiden günümüze kadar İnsanlar ne yapmışlardır? Bu şefaati kullanmışlardır. Peki nedir bu yasak olan Allah'ın haram dediği ve Allah Azze ve Celle'nin şirk dediği ve sahibini müşrik yapan şefaat aracı edinme nedir? Bakınız ne buyuruyor Allah Azze ve Celle? Bu yabduna min dunillahi mala ya durhum ve la Onlar ne yaptılar? Kendilerine ne zarar veren ne de fayda veren şeylere ibadet ettiler. Peki neden siz bu taşlara ellerinizle yaptığınız taşlara ibadet ediyorsunuz? O kabirlerden medet umuyorsunuz, ibadet onları tavaf ediyorsunuz, kurban kesiyorsunuz, adak atıyorsunuz? Ne dediler? وَيَقُولُونَ هَا أُولَٓاءِ شُفَعَاءُنَا اِنْدَ Bunlar bizim Allah katında şefaatçilerimiz, aracılarımız dediler. Beyne diyor ki Allah Azze ve Celle وَالَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا min دُونِ اللّٰهِ Manağbuduhum illa Liu karribuna ilallah yzur. O Allah'tan başka dostlar edinenler gene ne dediler? Biz onlara ancak ve ancak bizi Allah Azze ve Celle'ye daha çok yaklaştırsın için ibadet ediyoruz dediler. Bakın bunlar da ne yaptılar? Bir şefaat kelimesine sığındılar. Ama peki bu hak mı? Hayır değil. Niye? Çünkü onlar Allah'tan başkasından istediler, Allah'tan başkasına ibadet ettiler. Kendilerine ne bir faydası ne de bir zararı dokunan kendi elleriyle yaptıkları putlara taptılar, kabillere taptılar. Ve ne dediler? Onlar bizim Allah, bizim aramızda şefaatçilerimiz, aracılarımız dediler. Bugün birçok Müslümanın maalesef özellikle kabillere gidip söyledikleri sözler bunlara birer misadır kardeşlerimiz. Ve Allah Azze ve Celle bu tür bir şefaati yani onlarla kendisi Allah Azze ve Celle arasındaki aracılığı kesinlikle Allah Azze ve Celle ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Yani Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi olmadığını söylüyor Allah Azze ve Celle. Ve diyor buyuruyor ki Subhanehu ve Teala اَمِتَّخَذُوا min دُولِ اللّٰهِ شُفَعَ Onlar diyor Allah'tan başka şefaatçiler mi edindiler? Eğerdir, kul, öyle şeyen, ve şefaat edildikleri şeyler, edindikleri şeyler, ya hiçbir şeye sahip değilseler, ya da akıl edemeyen kimselerse, akıl edemiyorlarsa, kulullahi şefaatu cemiyah. Diki, şefaatin tamamı Allah Azze ve Celle aittir. Vel Göklerin ve yerin mülkü Allah'a aittir. Sonra sizler ona döndürüleceksiniz buyuruyor Allah Subhanahu ve teala. Bakın burada her defasında Allah Subhanahu ve teala ne yapıyor? Tezhidi işliyor. Yalnızca ve yalnız ibadet edileceğin kendisi olduğunu haber veriyor Allah subhanehu ve teala. Ve yine buyuruyor ki Allah azze ve celle vel arda ve mâ beynuhumâ fi siddete eyyâbı.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 ve ta'ala şimdi bu olumsuz olan reddedilen kabul edilmeyen şefaate baktığımız zaman onlar Allah ile kulu arasında ne yaparlar aracılar edinirler tıpkı bir kral ile halka arasında insanların aracı edindikleri gibi ve ne yaparlar ee, tıpkı kendi hacetlerini krala yükseltir gibi ne yaparlar Allah Azze ve Celle'ye de kendi ihtiyaçlarını gidermesi için ne yapıyorlar? Araça ediliyorlar. Evet. Bu da nedir? Ee, Tabi kendilerince Allah Azze ve Celle'ye edeplerinden dolayı güya ne yaparlar? Bu kimseleri bir kabir de olabilir veya bir put, bir ağaç her neyse her şey olabilir. Ne yaparlar? diğer Allah'a direkt havale etmektense, direkt söylemektense ne yaparlar? Onları kendilerine aracı ettiklerini söylerler. İşte burada bu kimseler ne yaparlar? Allah Azze ve Celle'yi o mahlukun, yaratılmışın seviyesine indirirler. Bu da hiç haberleri olmadan. Şimdi eğer kralla halka arasında vasıtaya baktığımız zaman bir kral veya kralla halka arasında neden vasıtalar edinilir? Birincisi kardeşlerim, e, kral ne yapar? Öğrenmediği, bilmediği şeyleri öğrenmek için kendisine vasıtalar edinir. Ki halkından ne yapsın? Haber alsın bu casus olabilir veya kendisi hani Osmanlı krallarından bahsedilir ya işte e, kılık değiştirerek halkın e, durumunu öğrenmek için ikincisi de veya kral <gülüyor> acizdir halkının e, ihtiyaçlarını öğrenmede ve ne yapar o yüzden kendilerine kendisine yardımcılar edinir vasıtalar edinir ki halkının durumunu en iyi şekilde ne yapsın yerini, e, yapabilsin veya Kral, bir kral, işte halkının ihtiyaçlarını gidermek için pek de o kadar hevesli değildir, istekli değildir ki o vasıtalar ne yapar? Kralı böyle harekete geçirerek, dıştan bir etki yaratarak ne yapar? Kralın e, halkının ihtiyaçlarını gidermesini e, sağlar. Peki kardeşlerim, bütün bunlar, yani vasıta edinmede bunu delil getirenler, Allah Azze ve Celle'nin her şeyden haberi haberdar olduğunu... Gizli ve açık her şeyi Allah Azze ve Celle'nin bildiğinde bilmezler mi acaba? Allah diyor ki Subhanahu ve Teala İnne Allah'a la yehfa aleyhi şey'un fil ardı ve la fis Ne gökte ne de yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz buyurur Allah Subhanahu ve Teala. Ve yine buyurur ki yine göklerde ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Diyor ki ey Muhammed aleyhissalatu vesselam de ki onlara Allah'ı bırakıp da ne göklerde ve ne de yerde zerre kadar bir şeye sahip olmadıkları, bunlarda hiçbir ortaklıkları bulunmadığı ve onlardan hiçbiri Allah'ın yardımcısı olmadığı halde ilah diye ileri sürdüklerinizi haydi çağırın buyuruyor Allah Azze ve Celle. Evet. Demek ki bütün mülkün sahibi Allah azze ve celle olduğu halde, insanlar Allah'a karşı fakir olduğu halde, Allah yegane zengin, yegane ihtiyaç sahibi olmayan Allah azze ve celle olduğu halde, mükte hiçbir ortağı olmadığı, hiçbir ortağı olmadığı, hiçbir ilah onun benzeri gibi olmadığı, hiçbir ortağı olmadığı halde Allah subhanahu ve taala'ya ne yapmışlardır? Maalesef bu kral seviyesine indirmişlerdir. Allah Azze ve Celle hiçbir şeye hiçbir vasıtaya ihtiyacı yoktur kardeşler. Bir ihtiyacın mı var? Sadece halis hane bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye yönelip dua etmen senin için nedir? etenlidir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle senin kalbinde olanı bilendir. Bugün birilerinin kalkıp işte bir ihtiyacın varsa Bağdat tarafına dön, işte oraya birkaç adım at, ondan sonra medet ya Abdülkadir Gellani dersen o senin yardımına gelir. Şirk ve küfrün ne yapmazsınız? Söylemezsiniz eğer Allah Azze ve Celle'yi Hakkıyla tanırsanız, onun hak mabut hak ibadet, hak ibadete layık tek ilah olduğunu eğer ikrar ederseniz bunların hiçbirini ne yapmazsınız, ne kulak asarsınız, ne de bunları yerine getirirsiniz. Eğer kullarım beni senden soracak olurlarsa ey Muhammed Aleyhisselam, muhakkak ben onlara çok yakınım buyuruyor Allah subhanahu anh. Bir insan eğer Allah Azze ve Celle'yi gereği gibi tanımıyorsa, bundan başka o bidat ehlinin, dalalet ehlinin söylediği her şeye rahatlıkla ne yapabilir? Kanabilir. işte falancanın kabrine girer, orada adaklar adar. Veya ağaca gider, orada ne bileyim çaputlar bağlar. işte falancanın kabrine gider, tavaf eder, ada kadar. Veya kendi daha önceki yaptıkları gibi kendi elleriyle yaptıkları putlardan gider, ne yaparlar? medet umarlar. İşte onlara şikayet defterlerini imzalayarak Müslümanları ona şikayet ederler. Maalesef günümüzde olan şif türleridir bunlar kardeşler. Yine Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki haberiniz olsun ki göklerde ve yerde kim varsa hepsi de Allah'ındır. Allah'ı bırakıp da başkalarına yalvaranlar aslında koştukları ortaklara değil ancak zanla uyuyorlar ve sadece yalan tahminde bulunuyor buyuruyor Allah subhanahu ve teala. Şimdi müşrikler tıpkı krallarına kendi krallarına aracı edindikleri gibi ne yapmışlardır? Allah azze ve celle ile kendi aralarında aracılar tutmuşlardır. Onlar Allah'tan başkasına ibadet etmişler. Kendilerine ne faydası ne de zararı olan Allah'tan başkalarına ibadet etmişler ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz demişlerdir. Evet. Ve yine onlar ne dediler? مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ Bizler onlara sadece ve sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar için ibadet ediyoruz dediler. Böyle de bir ne yaptılar kendilerine özür beyan ettiler. Ve kendilerince de bunu ne yaptılar? Haklı buldular. Şey kapıyı açabiliriz şey. Eğer rahavet varsa. Bunlar nedir? Allah Azze ve Celle katında kabul edilmeyen şefaattir. Ne fayda ne de zarar veren şeyleri, ibadet şeyleri ibadet edip Allah'tan başka onlara da kendileriyle Allah arasında vasıta edilip onlar bizi Allah'a daha çok yaklaştıracak demeleri nedir? Allah katında kabul edilmeyen şefaattir. Peki Allah katında bir şefaatin kabul edilebilmesi için yani şer'i bir şefaatin kabul edilebilmesi için kardeşlerim Allah Azze ve Celle iki tane şart getiriyor. Birincisi, Allah Azze ve Celle'nin şefaat edecek kimseye izin vermesi gerekiyor. Yani şefaat ehli, şefaat edecek kimselerin Allah katında izin almaları, Allah'ın onlara izin vermeleri gerekiyor. İkinci şartımız da Allah Azze ve Celle'nin o şefaat edileceklere izin verdiği kimselerden de Kimse, şefaat edilecek kimselerin de razı olması gerekiyor Allah Subhanehu Teala. Yani burada Adem abi eğer Allah ona şefaat izni vermişse burada Murat kardeşimizin de Allah'tan ne olması gerekir? Ondan razı olması gerekir. Yani hepsi de yine neye bağlı? Allah Azze ve Celle'nin dilemesine bağlı kardeşlerim. İşte burada Allah azze ve celle'nin tek ilah ve yardım istenilecek tek ilah olduğu ve dolayısıyla tevhid ortaya çıkıyor kardeşler. İsteyecekseniz ne yapacaksınız? Direkt Allah azze ve celle'den isteyeceksiniz. Allah diyor ki Sübhanu ve Teala "Mendelledeyi yeş'u indehu illa bi izni." Allah katında onun izni olmadan kim şefaat edebilir? "La tugni şefaatuhum şey'a." illa min limen yasha ve onların diyor şefaatleri fayda vermez ne zaman ancak ve ancak Allah izin verdikten ve razı olduktan sonra eğer birine şefaat hakkı verilmiş o bir kimse de diğerine şefaat edecekse Allah ona izin verecek ve ondan da razı olacak kardeşler ve <gülüyor> illa onlar Allah'ın razı olduğu kimseden başkasına şefaat Ethem ezler buyuruyor. Allah subhanahu ve taala. "Yevme izn la tenfa'u'ş şefaa'etu illa men edına lehu'r rahmanu ve radiye lehu kavluh." O gün Şefaat fayda vermez. Ancak Rahman olan Allah izin vermedikçe ve ondan razı olmadıkça şefaat asla ve osna ne yapmaz? Onlara izin fayda vermez buyuruyor Allah subhanahu ve taala. Demek ki bu şefaatin hem dünyada hem de nedir? Ahirette faydası var kardeşlerim. Dünyadaki şefaat biliyorsunuz daha önce anlattığımız gibi dua manasına geliyor. Ki hiç şüphesiz dua nedir? Müslümanların birbirinden yaptıkları bir şey ki sahabe de Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hayattayken ne yapmışlardı? Onlardan kendilerine dua etmesini istemişlerdi. Tekim yağmur duasında bir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hutbe verirken bir cuma günü bir bedevi geliyor. Ey Allah'ın Resulü kuraklıktan öldük bittik hayvanlarımız telef oldu Allah'a dua et de ne yapsın üzerimize yağmur versin. Allah Resulü, aleyh... Resulü, aleyh... Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Ellerine kaldırıyor Allah'ım Allah bize yağmur ver diye dua ediyor ve Allah da ne yapıyor? Yağmurunu indirir subhanahu wa Burada nedir? O sahabe Allah Resulü aleyhissalatu vesselam hayattayken duasıyla ne yaptılar? Allah'a şefaat dilediler. Allah da onun şefaatini, duasını ne yaptı? Onun için ee, kabul etti. Evet. Demek ki şefaatin kardeşlerim kabul edilebilmesi için birinci şart şefaat edene izin vermesi ikincisi de şefaat edilenden Allah subhanahu ve teala ne olması gerekiyor? razı olması gerekiyor. Demek ki bir şefaat hakkına sahip olan bir kimsenin Allah'ın izni olmayan bir kimseye şefaat etmesi nedir? Mümkün değildir. Tıpkı müşriklere ve dua edip onlardan onlar için Allah'tan mahfiret dilemek gibi. Allah diyor ki Allah Subhanahu ve teala bir nebiye ve ilidine ve iman edenlere en yastaqfiru lillmustikine müşriklere dua etmesi Allah'tan onları bağışlanması dilemesi bağışlanması için dilemesi nedir olacak bir şey değildir. Ola uli kurba ve ki onlar yakın akrabalar bile olsa ne zaman? Ne zaman ki onların apaçık cehennem ehli oldukları ortaya çıktıktan sonra bir peygamberin ve iman edenlerin o müşrik için Allah'tan bağışlanma dilemesi olacak bir şey değildir. Ve yine münafıklar hakkında diyor ki Allah subhanahu ve teala onlar için Allah'tan mağfiret dilesen de dilemesen de Allah onları affetmeyecektir. Ve yine buyuruyor ki Allah Subhanahu ve teala onlar için Allah'tan bağışlanma dilesen de dilemesen de. Velev ki 70 defa da onlar için bağışlanma dilesen de hakikaten ne yapmaz? Allah onları bağışlamaz. Neden? Çünkü onlar Allah'a ve Resulünü inkar eden kimselerdir buyuruyor Allah Subhanahu ve teala. Ve yine bir peygamberin Allah azze ve celle'nin izin vermediği bir kimseye dua etmesi yine rıza gösterilecek kabul edilecek bir şey değildir Nuh aleyhisselamın kıssasında oğluyla olan kıssasında Allah Subhanahu ve teala kardeşlerim üç tane ayette diyor ki ne zaman ki Nuh aleyhisselam gemiyi inşa edip işte Allah azze ve celle göğe emrediyor ey gök sularını aşağı indir ve Allah yine yere emrediyor ey yer sularını ne yap kaynak yukarı çıkart diye emrediyor ve sular yükselmeye başlıyor işte o esnada Nuh Aleyhisselam oğlunu görüyor ve diyor ki ey oğlum gel gemiye bin ama Nuh Aleyhisselam oğlu ne yapmıyor bilmekten kaçınıyor işte falanca daha sığınırım dediğinde aralarına bir geliyor ve alıyor götürüyor. Tabii Nuh Aleyhisselam bir peygamber ve bir baba olarak diyor ki ya Rabbi benim oğlum ehlim diyor ailem diyor ve senin vaadin haktır ve sen hükmedenlerin en iyi hükmedenisin diyor. Bunun üzerine diyor ki Allah Azze ve Celle ey Nuh ennehu leyse min ehlik o senin ailenden değildir. Muhakkak ki o gay sahih, salih olmayan bir amel üzerine ölmüştür. Sakın ola ki diyor ilmin olmayan bir şeyi benden isteme diyor Allah Azze ve Celle. Bunun üzerine Nuh Aleyhisselam hemen Rabbisine yönelerek diyor ki Ya Rabbi ben diyor kendisi hakkında ilmim olmayan bir şeyi senden istemekten sana tövbe ederim, sana sığınırım ve beni bağışlamanı dilerim diyor Nuh aleyhisselam. Demek ki müşrik olarak öldüğü kesin bilinen bir kimse içinde ne yapamazsınız, Dua edemezsin. Çünkü şefaatin bir manası nedir? Duadır kardeşler. O yüzden bir kimsenin tevekkülünde duasında istemesinde ve e, rabetinde her şeyi ne yapması gerekir? Allah subhanahu ve teala'dan istemesi gerekir. Her şeyi yaratan ve sebepleri de yaratan ancak ve ancak nedir? Allah azze ve celle subhanahu ve teala'dır. Kişinin tabi ki Müslüman bir kardeşinden veya kendisinden takva, daha takvalı gördüğü bir kimsesinden, kimseden dua istemesi nedir? Gayet doğal ve dinin emrettiği bir şeydir. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki bir Müslümanın bir Müslümanın gıyabında yani onun olmadığı bir ortamda onun için dua ettiği zaman Ya Rabbi kardeşimi bağışla, Ya Rabbi kardeşimin günahlarını affet, onun dünyalık sıkıntılarına gider, hem dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver dediği zaman diyor veya dua ettiği zaman, dua ettiğinde onun diyor başında bir tane melek bekler diyor. Allahümme amin Allahümme kabul et der diyor ve bir mislini aynını da ona ver diyor Allah Resulü aleyhisselam demek ki dua nedir müminin mümine yapabileceği bir Müslümanın Müslüma yapabileceği en güzel şeylerden bir tanesi ve dinin de teşvik ettiği bir şey ki bunun da e, nedir faydası hadiste geldiği gibi nedir her iki tarafa dönüyor tıpkı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Diyor gibi. Sakın diyor kimse kendi anne babasına sövmesin diyor. Sahabe diyor ki ey Allah'ın resulü kişi diyor kendi anne babasına söver mi küfür eder mi? Diyor ki evet diyor. Sen başkasına söversin o da sana söver diyor. Bu nedir kötü olan şeyde? İyi olan şeylerde de tepki biraz önceki hadiste gibi nedir? Faydası kendisine döndüğü için de bir müslümanın Müslümana gıyabında yani onun olmadığı bir yerde Dua etmesi nedir? Dinin emrettiği güzel şeylerdendir. Demek ki ehl sünnet ve cemaat inancına göre ki biliyorsunuz hadis kitaplarında birçok şefaatle alakalı uzun hadisler var ki burada zikretmeyeceğim onu. Sadece şefaatin şirk ve tehdit boyununu incelir, boyutunu e, işlemeye çalışıyorum. Demek ki Allah Resulü Aleyhisselam gelen hadislerde de e, ümmetinden büyük günah sahiplerine ne yapacaktır? Allah Resulü Aleyhisselam Allah'ın izniyle ve Allah'ın razı olduğu kimselere ne yapacak? Şefaat edecek Allah Resulü selam. Ki biliyorsunuz Allah Resulü selam, amcası Ebu Talib'e de şefaat etmiş Allah'ın izniyle ee, ama onun şefaati onu cehennemden kurtaramamış, bilakis işte ateşin içerisinde e, topuklarına gelen, kadar gelen bir e, ayakkabı giydirilmiş, giydirilecek. Onun tesiriyle de ne yapacaktır? Beyni fokurdayacaktır diyor. Ki sahabe geliyor, ey Allah'ın Resulü, amcan Ebu Talib, hayattayken sana çok yardım etti. Ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Mekke'de hicret edene kadar, yedinci senesine kadar yani hicretten 3 yıl öncesine kadar amcası Ebu Talip tarafından korunmuş ve müşrik kavmi olan Kureyş ona hiçbir zarar verememişti. Sırf amcası Ebu Talip'ten dolayı ki sahabe de geliyor. Ey Allah'ın Resulü amcan Ebu Talip sana çok yardım etti. Kureyşten seni korudu. Senin diyor ona hiçbir faydan olmayacak. Tabi ki Allah Resulü ve Selama hidayet hakkı verilmiyor kardeşlerim. Hidayet kimin elinde? Allah'ın elinde. Allah'ın hidayet verdirdiğini saptıracak, saptırdığına da hidayet edecek yoktur buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Bize düşen nedir? Teplidir Allah Resulü'nü yaptığı ve dua etmektir. Rabbimiz çolumuz'a, çocuğumuza hidayet etsin, eşimize hidayet etsin, akrabalarımıza bütün insanlara hidayet etsin. Doğru yolunda ayırmasın. Ama hidayet başka bir şey kardeşler. Allah hepimize hidayet etsin. Doğru yolundan da ayırmasın. Allah hepimize ee, hayır versin kardeşlerim. Ki şefaat konusunda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin apayrı bir yeri var kardeşler. Ki biliyorsunuz şefaat hadisinde, uzun hadiste e, insanlar içinde bulundukları o kıyamet sahnesinde o sıkıntılı konumdan kurtulabilmek için peygamberlere ulul azim peygamberlere gidiyorlar. Hepsi birer mazeret e söylüyorlar, ileri sunuyorlar. Ve Allah Resulü'ne geldiğinde Allah Resulü gidip Allah Azze ve Celle'de ne yapıyor? Ümmetini bağışlamasını diliyor. Ki kendisine ne yapılıyor? Makamı mahmud veriliyor kardeşlerim. Ki bu makam Sadece ve sadece Allah Resulü Aleyhisselatu vesselama özel bir makamdır ki başka bir kimseye de bu makam verilmemiştir. Peki Allah Resulü vesselam hayattayken insanlar onun duasıyla ne yaptılar? Ondan şefaat istediler, ondan yardım istediler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra da amcası Abbas ile radıyallahu anhu ile ne yaptılar? Onun duasından istediler. Bakın burada şahısla zatla alakalı bir yardım dileme yok. Ne yapıyorlar? İşte biz Allah Resulü Sallallahu hayattayken onun duasıyla ne yapardık? Vesile edilirdik. Ve şimdi de amcası Ebu Talib e, Abbas'la ne yaptık? Allah'tan dua istedik ki budur kardeşler. Tıpkı Muawiye bin Ebu Süfyan radıyallahu Anh Şam'dayken Yezid ibnül <gülüyor> Esed el-Cureşi kendisi tabiinden olup Allah Resulü Selam zamanında iman etmiş birisidir ki Muaviye ibn Ebu Sufyan radıyallahu anhu onu kendisinden daha hayırlı görmüş ve elini aç da bizim için dua et de Allah yağmur versin diye ne yapmıştır? Duasıyla vesile edilmiştir ki Allah Azze ve Celle de yağmur vermiştir. Sahabe Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın vefatından sonra kabrine gidip işte onun yüzü suyu hürmetine veya falancanın yüzü suyu hürmetine diyerek hiçbir zamanda bir şefaatte bulunmamışlardır kardeşler. Ve halkımızda maalesef meşhur bulan şefaat ya Resulallah sözü de batıl ve şirk bir sözdür kardeşlerim. Ayette çok açık ve net Allah Azze ve Celle'nin izin vermediğinden başkası ve razı olmadığına ne yapılmayacaktır? Şefaat hakkı verilmeyecek. Evet Allah Resulü Selam'a şefaat hakkı verilmiştir. Ama şefaat yalnız ve yalnız Allah'tan istenir kardeşler. Şefaate gücü yetecek olan sadece Allah'tır. Çünkü Allah'ın razı olmadığı kimseye de şefaat hakkı verilen kimse ne yapamayacaktır? Şefaat asla ve asla edemeyecektir. Peki şefaat ya Resulallah madem ki şirk bir sözdür. O zaman ne deriz? Ya Rabbi peygamberin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini bizlere nasip eyle veya şefaat edicilerin şefaatini bizlere nasip eyle diye ne yapabiliriz? Dua edebiliriz. Bu da caiz olandır. Ama işte falancanın yüzü suyu hürmetine demek veya falancanın kabrine gidip onları kendisine aracı edirip onlardan şefaat dilemek şirktir. Sahibini müşrik eder. Bir Müslüman bundan kesinlikle ve kesinlikle kaçınması gerekir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize hayır versin. hakkı Hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan